Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. Evet, e, günaydın değerli Açık Radyo dinleyicileri. Ekoloji programında daha sizlerle birlikteyiz. Birlikte izliyorum gerçi ama bugün stüdyoda Pelin, Cengiz, Serkan Ocak ve Barış Gençer Baykan yok. Ben Mahir Ilgaz, e, stüdyoda yalnızım ama bir konuğumuz var. Telefon konuğumuz var. E, Taksim Dayanışması'ndan Tayfun Kahraman bizlerle birlikte... Bugün kendisine çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığı için. Konumuz da iki önemli karar. Bir Danıştay'ın topçuk Kıştası kararı, ikincisi ise Tarihi yarımadayla ile ilgili. İkinci İstanbul İkinci İdare Mahkemesi'nin kapsamlı kararı. Tayfun Bey merhabalar. Merhabalar İsmail Çok teşekkürler tekrar yayınımıza katıldığınız için. Evet hangisiyle evet, ben başlayalım ben önce? İsterseniz çok e, sıcağı sıcağına bir gelişme. E, Taksim'le başlayalım. E, tamam. Siz aslında Taksim'de en üstü sözcüsü dediniz ama biliyorsunuz aynı zamanda şehir plancılığınızı İstanbul Şube Başkanı evet. olmam nedeniyle de e, çok yakından ilgilendiğimiz bir konu ve bizim e, davamızda sonuçlanan e, bir netice var. E, buna göre şu anda Danıştay, Danıştay'da çok yakın bir zamanda e, Danıştay e, 6. dairesinin e, üyeleri değişti. Bu değişen üyelerle birlikte e, iki üye kaldı, üç üye değişti. Değişen üyelerle birlikte bu üç üyenin imzasıyla birlikte e, bilirkişi raporunun eksik olduğu, eksik değerlendirme yapıldığı, bizim açmış olduğumuz diğer koruma bölge kurulu kararı ve diğer davaları e, istinaden e, verilmiş olan e, kararların gözetilmesi e, gerektiği gerekçesiyle idare mahkemesinin verdiği daha önce danıştayında e, onadı iptal kararı kaldırıldı. Saat 11'de arkadaşlarımız e, bir basın açıklamasıyla Taksim dayanışması e, bunu duyuracak. E, düşüncelerimizi, e, öngörülerimizi tüm kamuoyuyla paylaşacaklar. E, ama şunu söylemek gerekiyor ki e, gerçekten de artık bir e, şeye dönüşen e, bir iddiaya dönüşen e, bir kent mekânından bahsediyoruz ki e, kent mekanıyla e, bu şekilde kent mekanı üzerinden bir e, oldu bittiye getirerek bir şeye kalkışılmaz e, bir tartışmaya kalkışılmaz e, bizim şehirci kuralları e, içerisinde olmazsa olmazlarımız vardır bunlardan bir tanesi sağlıklı kentsel mekanlar yaratmak eğer bir sağlıklı bir kentsel mekan sağlıklı bir beyolu yaratmak istiyorsak öncelikli olarak e, bu alanda özellikle beyolu kentsel sit alanı içerisindeki belki de Tek yeşil alan, bu büyüklükte tek yeşil alan olarak kalmış gezi parkı üzerinde bir yapılaşma ile beraber bu alanı kentlerin kullanımı dışına çıkartarak özel kullanıma, yani ücretli girilen ya da sınırlı girilen bir kullanıma açmak kamu yararına değildir. Bunun altını çizmek lazım. En baştan beri söylüyoruz ve bunu söylemeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz 2013 yılında tam da gezi sürecinde bir idare mahkemesi kararı çıktı. Ve bu idare mahkemesi kararıyla birlikte proje iptal oldu. Ama anlaşılan o ki idare, kamu idaresi hem merkezi e, hükümet hem de yerel yönetim bu konuda ısrarcılığı olmaya devam edecek. Bu karardan bunu anlıyoruz. Evet kararın e, gerekçesinde çok ilginç ifadeler de e, yer alıyor. Örneğin e, plan notlarında birinci grup taşınmaz kültür varlığı olarak Taksim Kışlası'nın yer almasına değiniliyor. Ee, ve 2860 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Kanunu'na referans verilerek e, tarihi kışlanın yani olmayan tarihi kışlanın korunması gereken taşınmaz kültür varlıkları e, arasında sayıldığını görüyoruz bu gerekçede. Evet. E, bunu peki hani şehir plancılığı bu açısından de, bunu bu nasıl değerlendiriyorsunuz? Da, e, bu karar da e, daha konusu edildi. E, iki noolu e, İstanbul iki numaralı Kültür ve Tabiat Parkları Koruma Bölge Kurulu o zamanki adıyla şu anda tabiat kalktı biliyorsunuz ama o zamanki adıyla 2007 yılında bir değişiklik ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önerisiyle e, 1944 yanlış hatırlamıyorsam tarihinde yıkılan Topçuk Kuştası'nın e, tescillini birinci derece anıt eser olarak tescillini e, karar verdi. E, bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor ki e, hiç yerinde olmayan Sadece temel kalıntıları kalmış olan bir yapıyı ve elinizde belge olmayan ne bir releveye ne de bir restorasyon projesine izin verecek nitelikte daha önce hazırlanmış mimari detaylarını, yapım şeklini ve e, iç mekanlarını iç tepişine ilişkin detayları barındırmayan e, bir alana ilişkin bir tesli kararı verildi. Elimizde sadece dış cephesine ait fotoğraflar var. Bunun haricinde binanın içinde ilişkin hiçbir veri yok. Üç ait fotoğraflar da 8-9 taneymiş galiba. <gülüyor> evet, kadarıyla. yani e, bunun aracını hiçbir belge olmadan bir yapıyı tescil etmek demek e, başka bir niyetin göstergesi. Bu da nasıl niyet? O yapıyı tekrar ihya etme amacının göstergesi. Şimdi durum böyleyken, vaziyet böyleyken e, bu kararı gerekçe göstermekte. E, tabii ki hukukta biliyorsunuz e, her yol mübahtır. E, nereden tutarsanız oradan gidersiniz. Şu anda Danıştay'da esasında nereden tutarsa oradan gitmeye çalıştığı bir genel gerekçe hazırlamış. Ee, ve karşı oylara bakarsanız eğer, karşı oylarda da e, özellikle bu Danıştay kararının 3'e iki şeklinde geçtiğini söylemek lazım. Ee, karşı oylarla bakarsanız da karşı oyda e, Danıştay Altıncılar'a başkanı ve ikinci e, başkanı da şunu söylüyorlar ki, İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar 5.000 bin açısından, 1.000 ölçekli planlar açısından vermiş olduğu karar yerindedir. Burada yerinde olmayan bir kültür varlığı için 2.863 açısından bir sorgulama yapmanın manası yoktur. Ee, aynı gerekçeli karar içerisinde karşı oylar. Yani e, tamamen siyasileşmiş bir konu biliyorsunuz. Bu artık bir şehircilik işi olmaktan ya da bir... E, Proje olmaktan çıkarak tamamen siyasetleşmiş bir konu haline geldi ve sürekli olarak da bir ısrar var bu konuda. Bir inatlaşma. Onun, e onun nedeninde hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin en büyük direnişine sahne olmuş bir mekan çünkü mesela. Evet bir o sembolik e önemi var o şekilde de. Peki e, bu böyle hani e, işin tabi hukukta nereden tutarsanız oradan gidersiniz ama hukukta bir de tabi emsal denilen e, bir şey var bir kararın emsal teşkil etmesi. E, bunun üzerinden evet. hani böyle bir e, gerekçe veriliyorsa o zaman yarın öbür gün e, tüm bugün yerinde olmayan kültür varlıklarının da aynı şekilde e, yerine konulmasıyla ilişkin e, gerekçeler yapılabilir. E, Aynen öyle. Bu da ya, garip bir hukuk anlayışı olmuş. Menderes Operasyonu sırasında ortadan kaldırılan... Dini eserleri, camileri, külleleri, tamamları, mescitleri, konutları hatta dalanın en son tarlabaşı bulvarını açarken biliyorsunuz 80'li yılların başında yapmış olduğu yıkımları da geri alalım ve onların hepsini yeniden ihya edelim. Bu böyle bir süreç oraya Sadece Taksim kışlasıyla kalmasın bak. Taksim'de oraya açılan e, tarlabaşı bulvarı üzerinde yer alan. Esri de korunması gerekli. Aynen. Sevil mimarlık örneği olan bütün esenliği ayağa kaldırmamız gerekiyor. Böyle bir karar alırsak. Yani buradaki dokuyu yaşatmak sakın Evet, e, epey ilginç. E, bakalım nereye gidecek, takip edeceğiz. Bundan sonrası için e, sizin e, basın açıklamanız var. Bugün saat 11'de yaklaşık 20 dakika sonra sanıyorum. Orada zaten e, evet. süreçle ilgili bilgiler verilecek. E, gidişatla ilgili. Onu da tekrar belirtmiş olalım. Buradan diğer önemli karara geçelim isterseniz. Tarihi Yarımada. Tarihi yarımada, İstanbul İkinci İdare Mahkemesi'nin kararına. Bu epey kapsamlı bir karar bizim gördüğümüz kadarıyla. Orada yapılması düşünülen birçok proje veya yapılan birçok projeyi ilgilendiriyor bir şekilde. Bunun üzerinden de biraz geçebilir miyiz? Yani şöyle, Tarihi Yarımada kararı evet dediğiniz gibi çok kapsamlı. Çünkü çok kapsamlı bir bilirkişi raporu olmuş Bilirkişi neredeyse metrekare metrekare bütün tarihi yarım adayı ve plan kararlarını inceleyerek çok başarılı bir bilirkişi raporu hazırlamışlar. Ama onun sonucunda da mahkeme uygun gördüğü alanlarda iptal kararları vermiş. Dikkat ederseniz parçacıl iptal kararları var. Örneğin birinci dikkatimizi çeken tarihi yarım adadaki ulaşım kararları. Tarihi yarım adada biliyorsunuz şu anda Avrasya Tüp Geçiş Projesi inşa ediliyor, yapılıyor. Buna ilişkin e, planda yer alan e, kararları tamamen yok saymış mahkeme ve bunların iptal edilmesi gerektiğini söylemiş. şöyle bir çelişkinin altını çiziyor. bilirkişi raporu, e, özellikle tarihi yarımada gibi korunmak üzere dünyaya söz verdiniz, Moskova Dünya Miras Listesinde yer alan alanlar içinde bulunan bir yerde bir proje yapıyorsanız, öncelikli olarak bu alanda ulaşılabilir olma kriterini indirmeniz gerekiyor. Yani bu kadar çok taşıt trafiğinin özellikle süratle seyredecek taşıt trafiğinin buradan uzaklaştırılması gerekiyor demiş. Bu çok olumlu bir karar. Bunun yanında yine e, buradaki bu alandaki toplu taşıma projelerine ilişkin getirilmiş olan kararlara yönelik kişi raporunda saptamalar var ve mahkemede bunlara ilişkin e, tespitler yaparak e, iptallerine e, karar vermiş. Ve yaya öncelikli e, bir ulaşım altyapısı e, kurgulanması yönündeki kararları ön plana çıkartarak plandaki e, bu tür kararlarında sorgulanması gerektiğini sanmış ve iptal etmiş noktasal alanlar var e, Yedi Kule'deki YTT e, garajı bildiğiniz Yedi Kule eski Yedi Kule Gazanesi'nde burada verilen e, yapılaşma hakkına ilişkin bir karar var e, bu alanı iptal etmiş Şirkeci Garında verilen biliyorsunuz sivil ticaret fonksiyonu verilmiştir Şirkeci Garı fonksiyonunu yitirecek değil. Lakin bizler de e, bu alan fonksiyonunu yitirmemesi için e, yaşatılmalı. Çünkü bu yapılar e, bu simgelerinle ve simgesel fonksiyonlarıyla hayatta kaldıklarında anlamlar, kent tarihinde bu belliği oluşturuyorlar demişti. Bu nedenle dağlar konuşulmuştur. Sirkacigarına ilişkin e, şeyle kaldırılmış. Keza aynı şekilde e, TCDD'nin Yedikule'de yer alan e, cari istasyonlarına e, nın bulunduğu e, eski e, tren bakım istasyonlarının yer aldığı alanı ilişkin yine yapılaşma kararları oradaki teslimli yapıları korumak üzere kaldırılmış gibi gibi ayrıntılarda e, pek çok e, şey var e, karar var ve mahkeme planın tümünü iptal etmektense bu noktası olarak bahsettiğim alanları e, iptal etmiş sanırım mahkeme şunu düşünüyor e, tarihi yarımada gibi gelişme potansiyeli çok yüksek olan ve her gün yeni yapı yapma talebi oluşan bir alanda plansızlığın e, oluşmamasını e, biz şehir plancılarının bir lafı vardır. En kötü plan plansızlıktan iyidir diye. Plansızlığın oluşmamasını yani e, bir şekilde e, olağan dışı bir yapılaşmanın e, önüne geçmek bunu rastlantıya e, bırakmamak üzere mahkeme sanırım böyle karar verdi. Ama e, tarihi yarımada planlarını tümünü iptal etseydi bu kadar noktasal kararları Çünkü ee, bu kadar kararı iptal ettikten sonra da planın bütünlüğü de bozulmuş e, oluyor. Bu nedenle tümünü iptal etseydi belki daha anlamlı bir karar e, olabilirdi. E, tümünü iptal ile birlikte de yeni bir plan süreci e, başlatmış e, olurdu. E, ama böyle bir takdir kullanmış mahkeme. Tabii ki tarihi yarım adayı kurtarmak e, için çok geç değil. Projeler devam ediyor. Özellikle Alasya Türk Geçiş Projesi tarihi yarım adayı adeta bir otobana çevirecek. E, böyle bir proje ki kabul edilmesi imkansız. Şehitlenceli Odası olarak da bu projeyi değerlendiren geniş bir rapor yayınladık. Dinleyenlerimiz web sitemizden ulaşabilirler bu rapora ve bu raporla birlikte ulaştığımız sonuç tarihi Yarımada'nın nasıl Menderes 1950-1960 yıllarında burada vatan ve millet çatıları açtıktan sonra Hı. bu alanda büyük bir köhneme ve tarihi dokuyor, özellikle sivil mimarlık örneklerinin yok olduğu bir süreci başlattıysak bu yol çalışması da çok benzer bir şekilde özellikle buraya gelecek olan e, nüfusun ve burada yoğunlaşacak olan ilgi nedeniyle e, bu alanda ki yaratacak köhneme dikkat çekmek lazım. Çünkü ulaşımda e, çok belirgin bir e, şey vardır. Ne ona? Bir e, söylem vardır. Bir alanı ne kadar ulaşılabilir kılarsanız o alanın hesaftaki fonksiyonlar da bir o kadar hızlı şekilde Değişecektir. Evet, e, bu yarım adının UNESCO kültür varlıkları arasında e, sayılmasından da bahsettiniz. E, bu gibi işte sizin az önce değindiğiniz köhneme e, süreci eğer başlarsa, bu projeler e, bu haliyle devam ederse e, tarihi yarım adının bu statüsünü kaybetmesi de işten bile değil. Dünyada bunun başka örnekleri de var. E, bunu evet, görüyoruz. Yani. Evet. boynuzlu e, köprüyü yaparken e, metro geçiş köprüsünü e, UNESCO bizi pek çok kez e, tehdit etti. Neyle tehdit etti? E, dedi ki eğer bu köprüyü gerçekleştirirseniz burada düz sade bir geçiş yapmazsanız e, sizi Dünya Miras Listesi'nden tehlike altındaki Dünya Miras Listesine alacağım dedi. O tehditler bir süre sonra ütüldü. Büyük ihtimalle o bizim dış politika e, diplomasi başarımız halinde gerçekleşti. Ee, ama şunun altını çizmek gerekiyor. UNESCO'nun sopası da her zaman için başımızda. Evet peki bundan sonra e, tarihi yarımadığı için süreç devam ediyor ee, evet. anladığım kadarıyla. Bu e, mahkemenin kararı tekrar e, bir hukuki süreci devam edecek mi yoksa uygulanabilirlik açısından ne aşamadayız aslında onu sormak istiyorum şu anda uygulama açısından şu anda uygulanıyor plan biliyorsunuz. Tebliğ edildikten sonra özellikle bu projelerin durdurulması gerekiyor. Çünkü şu anda olmayan bir imar planı üzerinden geliştirilmiş olan projeler var. ve Bu projelerin durdurulması gerekiyor. Aksi takdirde de idare suç işlemiş olacak. Mahkeme kararına aykırı dağlamaktan. Büyük ihtimalle her iki taraf da bizler de karşı taraf olarak belediyede de büyük ihtimalle temiz edecektir. Bizler plan tümünün iptali için karşı tarafta e, bu iptal kararlarının kaldırılması için e, tabii ki temiz edeceklerdir. Temiz kararı sonucunda oluşacak e, sonuç ne çıkar? Tabii ki Danıştay nasıl bir karar verir? Buna bakacağız. Ama şu anda asıl olan Beyo, e, Beyoğlu ve tarihi yarımada gibi özellikle korumamız gereken e, sit alanlarının e, gelecek kuşaklara da aktarılabilmesi için meclis fonksiyonlarıyla birlikte Korunabilmesini sağlamak amacıyla burada yaşayanlarla katılımcı bir süreçle ve tabii ki teknik uzmanların görüşlerini alarak bir ortak akılla üretilen imar planları koruma amaçlı imar planları yaratmamız lazım. Bugün idareye düşen görev esasında ortak akılla oluşturulmuş bu planları elde etmenin yollarını aramak olmalı. Peki Tayfun Bey çok teşekkür ederiz. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mıydı acaba? Yok sanırım her şeyden konuştuk. Ben teşekkür ediyorum. Ee, herkese iyi bayramlar diliyorum. Şeker tadında bir bayram olsun hepiniz İyi bayramlar. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Evet, Ekonomi Ekoloji Programı'nda Tayfun Kahraman ile Şehir e, Plancıları e, Odası'ndan ve Taksim danışma Sözcüsü Tayfun Kahraman ile e, top, e, Topçu Kışlası e, kararını danıştayın işte ve e, Tarihi Yarımada ile ilgili idare, e, ikinci idare Mahkemesi'nin kararlarını konuştuk. Epey ilginç biraz e, Türkiye özgü trajikomik e, olaylar da. Ee, olmuyor değil. Örneğin e, Topçukışlısı kararında e, yaklaşık 70 yıldır olmayan bir e, binanın e, kültür varlığı olarak e, korunması gerektiğine ilişkin e, gerekçeye de e, gerek, girdiğine ilişkin e, ifade de gerekçe kararın gerekçesine de girmişti bir şekilde. Bundan da bahsettik. Şimdi bir parça çalalım ve programı bu haftalık kapatalım. Çalacağımız parçayı anons edeyim. Creedence Clearwater Revival'dan Run Through the Jungle isimli parçayı dinleyeceğiz. 1970 tarihli bir kayıt bu. Herkese tekrar iyi bayramlar dileyelim. Görüşmek üzere.